Bismillahirrahmanirrahim Kalbin saadet ve lezzeti elde edinmesinin dokuzuncu cihedi ise kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala kendisine bildirmedikçe bir kul senin maslahat ve iyiliğini bilemez onun husule getirmeye de güç yetiştiremez meğer ki Yüce Rabbimiz kendisine güç ve iktidar verir. Allah kendisine bir irade ve arzu vermedikçe o bunu dileyemez. Demek ki bütün işlerin esası Allah'ın dilemesine ve yaratmasına bağlı. Bütün hayır onun elinde. Her şey ona dönmekte. Ümit edip dileme, korkma, tevekkül etme, kulluk etme bakımından kalbi Allah'tan başkasına bağlamak sırf zarardan ibarettir. Senin için hayırlı ve menfaatli olan şeyler, sadece Allah'ın senin için takdir buyurup ihsan eylediği, yaratıp sana ulaştırdığı sebep ve yollarını kolaylaştırıp sana nasip kıldığı şeylerdir. Kardeşlerim, insanların senden istediklerine gelince. Onların çoğun senden isteği kendi ihtiyaçlarını görmendir. İsterse bu senin dinin ve dünyanın için zararlı bile olsa. Onlar seni senin zararını değil sadece kendilerinin menfaatini düşünürler seni yaratıp terbiye eden Rabbin ise sadece senin iyiliğini ister, zararını istemez ve seni çeşitli zararlardan korur bu durumda senin bağlılık ve tevekkülün rica ve emelin Allah'tan başkasına nasıl bağlanabilir meselenin özü ve özeti şudur eğer bütün yaratılmışlar toplanıp sana bir fayda teminine çalışsalar Allah'ın senin için takdir ettiği şeyden başkasını temin edemezler keza bütün yaratılmışlar sana bir zarar vermek için birleşseler Allah'ın senin için takdir ettiği şeyden başkasıyla sana zarar veremezler diyor aleyhissalatü vesselam evet ve Rabbimiz Subhanahu ve teala Habibim sendeki. Allah bizim için ne yazmış ne takdir etmişse ancak bize o ulaşır bizim Mevlamız odur müminler ancak ve ancak Allah'a tevekkül etsinler diyor. Tövbe 51'de. Evet kardeşlerim, insan ve hatta bütün canlılar irade ile hareket eder oldukları için aynı zamanda bir irade ve ilim sahibidirler. Kendilerine göre bir istek ve talepleri ve kendilerini buna kavuşturacak bir takım sebep ve vesilelere ihtiyaçları vardır. Sebep bazen kendisinden, bazen kendisinin dışında olduğu gibi, bazen de hem kendisinden hem de dışarıdan kaynaklanmış olabilir. Her canlı şu veya bu şekilde kendi maksadı ve muradı istikametinde hareket eder ona kavuşmak için bir takım sebep ve yardımcılara başvurur. Muradının husule gelmesi için bu sebep ve yardımcılara güvenip itimat eyler. O halde onun iki kısım muradı bulunmaktadır. Biri doğrudan doğruya istediği şey, diğeri de istediğine yardımcı olan sebep ve vasıtalardır. Keza kendisine başvurup sığındığı varlık. Diğeri de buna alet ve vesile olan şey. Böylece istek sahibinin dört şeyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Ve bunları şöyle sıralayabiliriz kardeşlerim. Birincisi bizzat istediği şey. 2 istediğini elde etmek için ihtiyaç duyduğu sebep ve vasıta üçüncüsü bizzat kendisine sığındığı şey dördüncüsü sığındığı şeye ulaştıran alet ve vasıtalar hakikaten dördünün de üzerinde güzelce düşündüğümüzde ne kadar güzel bir örnek değil mi? gelelim esas konumuz olan insana ve onun kalbine. Kardeşlerim, kalp mutlaka kendisiyle itminana erip huzura kavuşacağı, sonsuz sevgi ve saygısını sunacağı bir matlubu ister ve arar. Çünkü yaratılış gayesi kulluktur. Kendisini bu matluba ulaştıracak olan bir takım sebep ve vasıtalara da şiddetle ihtiyaç duyar muradının hasıl olması için kendisine başvurup sığındığı şey ise onun yalvarıp dua ettiği şeydir artık sığındığı şey tapındığı şey olmuştur zaten çoğu kere ibadet ile istiane yani tapınma ile sığınma birbirinden ayrılmaz iki şeydir o halde kalp Muradına erip zafere kavuşmak için kime itimat edip yönelmişse ona boyun eğip teslim olur. Tam manasıyla ona teslimiyetini arz eder. İşte onun sığınması da budur kardeşlerim. Artık ona bağlılık ve saygısı tamdır. Onu candan sevmektedir. Onu kendi zatı için olmasa bile bu cihetten sevmekte ve saymaktadır. Hatta bazen ondan istediğini unutup doğrudan doğruya ve bizzat onu sevdiği de olur. Halin galebesi ile onda fani olma derecesine gelir. Böylece muradından geçen kul, aradaki sebep ve vasıtaları da tamamen unutmuş bulunur. Bazen de aradaki sebep ve vasıtaya yönelip sığınır. Mesela bir malı, makamı veya sevdiği bir kadını elde etmek istediği zaman nasıl davranır? Ya bir sebep ve aracıya başvurur yahut da benim sevdiğim dileğimi doğrudan doğruya yerine getirir ve buna kadirdir diyerek mahbub ve matlubuna başvurur. Herhangi bir aracıya ihtiyaç hissetmemiş bulunur. Böylece mahbubu ile müsteanı, yani talep ettiği varlık ile sığındığı varlık aynan olmuş olur. Daha da önce işaret ettiğimiz dört hususun dördü de onda toplanmış olur. Şimdi bu dört hususu bir daha bir ele alalım, bir değerlendirelim kardeşlerim birinci kısım neydi bizzat sevilen ve istenilen bizzat kendisine sığınılan ve bu diğer kısımlarla kıyas edilemeyecek kadar büyük ve yüce olandır ikincisi bizzat değil de başkası için sevilen başkasının izni sebebiyle ve izin verdiği ölçüde kendisinin yardımına başvurulan. Allah'tan başka sevilen ve Allah'ın izin verdiği ölçüler içinde kendilerinin yardımına başvurulan bütün sebep ve yardımcılar bu kısma girer. Çünkü Allah'tan başka hiçbir varlık bizatihi ve mutlak olarak mahbub ve müstahan olamaz. Allah'tan maada bütün sevilenler nasıl Allah için seviliyorsa yardımına başvurulanlar da Allah'ın rızası için Allah'ın rızasına alet ve vasıta oldukları için müştağın olurlar. Yoksa bizzat mahbub ve olamazlar. Aks halde şirkin kapısı açılmış olur değil mi? Üçüncü kısım ise sevilen fakat kendisine başkasının yardımına aracı olması için başvurlandır. Dördüncü kısım ise kendisinin yardımına başvurulan fakat kendisi sevilmeyendir. İşte bunlar kardeşlerim ve daha bunlara benzetilebilecek olan bir takım varlıklar sevilme, yardımına nail olmak için kendisine sığınılmak gibi cihetlerden ele alınıp incelendiğinde acaba bunların hangisidir ki kalbin kendisine ibadet ve istihane için yönelmesine hakikaten layık ve müstehak bulunsun. Elbette kulların ubudiyet ve istihanesine yani tapınma ve sığınmasına yüceler yücesi Allah'tan başka layık olan yoktur. Çünkü Allah'tan başka bizatihi var olan yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah, hiçbir müstehan yoktur. Diğer sevgiler, yardımlar, yardımlaşmalar, murat ve maksatlar, sebep ve vasıta olmalar, eğer onun için ise, onun izin verip meşru kıldığı, sevip razı olduğu şekilde kullarına ve kulların kalplerine şifadır. Manevi fayda ve gıdadır. Eğer Allah'ın izin vermediği, ve razı olmadığı bir şekilde tecelli ve cereyan ediyorsa elbette kalp için çok zararlıdır. Onun hastalığını artırıcı, onun manen ölüme götürücüdür. Bunların maddi ve manevi dünyevi planda bazı faydaları görülür veya hasta kalp sahiplerince zararsız gibi müdahale edilirse de mutlaka zararı faydasından daha çoktur. Mutlak kendisinden yardım beklenen Allah'tır ve itimat yalnız O'nadır. Allah kalplerimizi diri tutsun, her türlü hastalıktan veremiyorsun.